Bölüm 140 Evlere girmek kaide ve edepleri Ey iman edenler kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan selam vermeden girmeyin 24 Nur 27 Çocuklarınız Ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekiler, büyükleri gibi onlar da izin istesinler. Hadis 870. Ebu Musa el-Eş'arî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yere girmek için üç sefer izin istenilir. Yani kapı üç defa çalınır. İzin verilirse girin. Aksi halde dönün. Hadis 871. Sehl ibni saattan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzin istemek ancak gözün evin ayıplarını görmemesi için şart kılanmıştır. Hadis 872. Ribi İbni Huraş Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Beni Amir'den bir adamın bize haber verdiğine göre, bu kimse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evdeyken, içeri gireyim mi diye izin istemişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Önce, esselâmu aleyküm desin, sonra gireyim mi diye sorsun buyurdu adam peygamberimizin söylediklerini duyarak Esselamu aleyküm girebilir miyim dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin verdi o da içeri girdi hadis 873kilde İbni Hanbel, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Selam vermeden huzuruna girdim. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, geri dön ve esselâmu aleyküm gireyim mi de buyurdu.